İki Dünya Arasında mahi. Hepimiz asabı uhtut Uhtud kıssasını biliriz. Ve orada anlatılan Müslüman, mücahit çocuğu. Bu çocuğun yaşadıklarından onlarca ders çıkarılabilir. Biz ayın anlam ve önemine dair olanlarından bahsedeceğiz. Zeki bir çocuk. Akranları arasında saray sihirbası yetiştirilmeye aday gösterilecek kadar zeki. Yaşı ilerleyen saray sihirbası, Kendinden sonra insanları aldatıp oyalayacak bir varis bırakmak isteyince onu getiriyorlar yanına. Eğitmeye başlıyor sahir, sihirbaz çocuğu. Mesleğin en ince ayrıntılarını öğretiyor peyderpey. Her gün düzenli olarak gidip geliyor çocuk sahirin yanına. Anlattıklarını belliyor hızlıca. Ancak günlerden bir gün yolunun üstündeki manastırda yaşayan rahip ile karşılaşıyor. Rahip, çocuğa bir din adamına yakışacak sevecenlikle yaklaşıyor ve onunla ilgilenmeye başlıyor. Hak dinden, Allah'ın birliğinden, güç ve kudretinden bahsediyor. Fıtrat dini olunca anlatılanlar çocuğun kalbinde yer ediyor rahibin her cümlesi. Artık sahirin yanına giderken, rahibin yanına da uğramadan edemiyor çocuk. Bu sebeple kimi zaman sahire, kimi zaman eve geç gidiyor. Her defasında birilerinden azar işiyor olsa da aldırmıyor Her ne kadar rahibin anlattıkları gözünü gönlünü aydınlatsa da sahirden de olamıyor, uzaklaşamıyor Çünkü sahirin öğrettiği olan dışı işler melağını celp ediyor Hem kendisine vaat edilen saray sihirbazlığı tabiri caizse kral danışmanlığı nefsine hoş geliyor Maddi imkanlar ve makam itibar ve şöhret Kime hoş gelmez ki? Ancak içinde de fırtınalar kopmuyor değil. anlattıkları anlattıklarıyla sahirin öğrettikleri çatışıyor her defasında. İki dünya arasında sıkışıp kalıyor çocuk. İki din, iki hayat tarzı. iki hedef arasında gitgeller yaşıyor. Bir yanda sahir ve anlattıkları, bir yanda rahip ve anlattıkları. Biri dünyayı vaat ediyor, biri Allah uğrunda dünyada harcanmayı. Biri varlığı mülkü vaat ediyor, diğeri varlığını mülkün gerçek sahibine adamayı. İki yol arasına birleştirmeyi, biraz sahil vari, biraz rahip vari olabilmenin yollarını düşündü mü çocukcağız bilemeyiz ama bu ikilemden canının yandığını net görebiliyoruz. Nasıl mı? İnsanların yolunu kesen, vahşi bir hayvan öldürmek için eline aldığı taşı atmadan, Yalvarıyor kudreti sonsuz olarak tanıtılan Allah'a. Eğer rahibin anlattıkları doğru ise bu taş ile bu hayvanı zararsız hale getir Allah'ım. Mutlusun, hayvan ölüyor, çocuğun yüreğinde tarifsiz bir mutluluk. Kalbin tasdiklediğini, ameliyle de uygulama zamanı. Sahirden ebediyen yüz çevirip rahibin anlattıklarını yaşamaya ve yaşatmaya adıyor çocuk kendini. Kıssanın detayını ve devamını öğrenmek isteyenler hadis kaynaklarına bakabilirler. Şimdi biz geçmişte yaşanan bu olayın günümüze yansımalarını değerlendirelim. Sahir ve verdiği eğitimin içeriği, bugün evlatlarımıza Allahsız bir hayatı tanıtan ve sevdiren, tamamen dünya nimetlerine endeksli bir eğitim ve gelecek anlayışı veren haramlarla iç içe ortamı ile günümüz okullarına ne kadar da çok benziyor. Hala bağlantı kuramayanlar için biraz daha açalım. Sahir çocuğa öğrettiği ilim ile sahip olacağı yüksek bir makamı, bu makamın sağlayacağı itibar ve saygıyı, insanlar üzerinde söz hakkına sahip olmayı, birçok insanın sıkıntılarını gidereceği için herkesin ona duyacağı minnettarlığı ve bunun maddi ve manevi kazançlarını, en önemlisi de kralın en yakınında olmayı, danışmanlığı vaat ediyordu. Bu saydıklarımızı tek bir başlık altında toplarsak sahir, dünyalık ne kadar nimet varsa bu bilgiyle çocuğa sunuyordu. Bugünün okullarında da bundan başka bir vaadi var mı? Daha ilkokuldan başlayarak bir makam sahibi olabilme yarışına sokulmuyor mu çocuklar? Sahip olunabilecek en önemli değer olarak meslek gösterilmiyor mu bu küçük insanlara? Bu meslek tercihleri daha iyi bir yaşam, daha konforlu evler ve binitler için yapılmıyor mu? Çocuklar sırf bu menfaatler uğruna yarış atı gibi okuldan etüde, etütten dershaneye koşturulmuyor mu? Makamın ne kadar üst olursa o kadar itibarın artacağı kanık sanmamış mı? Görüldüğü üzere burada da vaat edilen gerçek dünya. Peki dünyanın İslam'daki yerini, değerini, değeri ne? Karıştığının ayetleri, hadisleri ne göreceksiniz acaba? Bir söyleyelim. Dünya bu kaynaklarda ne sevilesi, ne övülesi, ne takip edilesi, aranası, ardından koşulası, ne de arzulanası bir yer. Dünya yerilesi, kendinden kaçılası, kovulası, şerinden fitnesinden Allah'a sığınılası bir mekan. Öyleyse daha doğar doğmaz Allah'ın kelamını duyurduğumuz, İlk kelimesini Allah olarak konuşturduğumuz, Kur'an'da yer alan bir isimden esinlenerek adını koyduğumuz yavruyu geleceğe dair bir hedefe yönlendirirken de İslam'ı referans almanız gerekmez miydi? Dünyayı kazanmayı değil, dünyayı Allah yolunda harcamayı onlara öğretmemiz icap etmez miydi? Bir başka yönü daha var kıssanın. Sahirin vaatlerini elde edebilmek için çocuğun önüne bir şart konulmuştu. Kafir olmak. Çünkü sihir ve büyü ancak şeytanların yardımıyla gerçekleşebilirdi. Şeytanların yardımını celtbetmek için onlara ibadet edilmeliydi. Allah'a isyan edip şeytanların himayesine girilmeli, buna uygun bir yaşam sürülmeliydi. Okulların vaat ettiği gelecek içinde aynı şart geçerli. Size mevki, makamı verecek diplomaya sahip olabilmek için o eğitim kurumunun hedef ve amaçlarına uygun davranmalısınız. Yani Allah'ın dinine göre değil de dinin dünyadan, İslam'ın devletten ayrıldığı laikliğe göre hareket etmelisiniz. Okulda dini verilere değil, aklın ve bilimin verilerine iman etmelisiniz. Bunu kalben benimsemezseniz de münafıklık yapmalısınız. Okulda önce atayı sevmelisiniz. Sevmeseniz de seviyormuş gibi yapıp yine münafı oynamalısınız. Allah'ı evde de seversiniz. İslam'ı çağın gerisinde bırakmalı, İslamsız cumhuriyeti övmeli, sevmeli, ilanını kutlamalısınız. İslam'ı kötüleyebilirsiniz. Osmanlı'yı, Arabı kötüleyebilirsiniz. Ama cumhuriyete ve kurucularına asla laf söylememelisiniz. İslami kurallara evde istediğiniz kadar uyup Haremlik selamlık oturabilirsiniz. Ancak okulda herkes birbirinin kardeşi. Bu yönde bir isteği asla dillendirmemelisiniz. Adem aleyhisselam olabilir size göre ilk insan. Ancak siz tarih dersinde ilk insanı yontma taş devrinin özellikleriyle bilmeli, öğrenmelisiniz. Bırakın konuşmayı, alet yapmayı, üst başını örtmeyi dahi bilmeyen, ancak zamanla gelişen taş devri insanını, Önce tanımalısınız. Yazıyı Sümerlilerden, parayı Lidyalılardan miras almalısınız. Ancak bunları peygamberlerin insanlığa öğrettiğine dair hiçbir bilgi alamazsınız. Savaşlar anlatılır, kavimler yok olur. Hiçbirinin sebebi din paydasında açıklanmaz. Normal bir süreç hep aynı döngü sanırsınız. Daha bunun coğrafyası var, inkılap tarihi var, fiziği kimyası var. Uzatmayalım. Şimdi bu iki çeşit eğitimi alan bir çocuğu hayal edin. Hangi idari yaşatsın, büyütsün hayalinde. Hangisine göre hareket etsin, hedef belirlesin. Evde çok sevdiği ailesi ve anlattıkları, okulda yine bir o kadar sevdiği öğretmeni ve anlattıkları. O çocuksu yüreğiyle ne tarafa meyletsin, ne evdekiler biraz esniyor, ne okul yasaları biraz gevşiyor. Her iki tarafta kendi düzenine uygun bir kafa yetiştirmenin derdinde Ah keşke asab uhtudun kahramanının karşısına çıkan hayvan onun karşısına da çıksa Atacağı taş bu çocuğu da ikilemden kurtarsa Bu yazı Tevhid dergisinin 10. sayısında yayınlanmıştır